suresinin 14. ayet-i kerimesiydi ayet-i kerime Resulullah'a aleyhissalatü vesselam hitaben de ki diye başlıyor kul lillezine amenu yaghfiru lillezine la yemcune el yamallah iman edenlere Allah'ın o özellikli günlerini beklemeyen, ummayan kimselere mahfretle yani onları bağışlayarak muamele etsinler. Öyle davranmalarını söyle, onları affetsinler ya. Niçin? Çünkü onlar Cenab-ı Allah'ın özel müminler için nimet, kafirler için aynı zamanda azap olan günlerin gelebileceğini beklemeyecek kadar sünnetullah'tan Allah'ın nasıl muamele ettiğinden habersiz kimselerdir. tabiri Kur'an-ı Kerim'de özel bir tabirdir. Daha önce İbrahim Suresi'nde geçmiş. Muhteala'nın ifade yerindeyse o günlerde cereyan eden hadiseler dolayısıyla diğer günlerden farklı kıldığı günlerdir. Bedir çünkü o günde küfrün sancağı yerlere düşmüş. Birkaç sene öncesinin ifadeinde yerindeyse devranı tamamıyla tersine dönmüştü. Artık bugün geleceğin farklı olacağının yeni bir müjdesiydi. Artık bugünden itibaren Allah küfrü ve kafirleri zelil edecek, müminleri de adım adım hak ettikleri daha doğrusu amelleriyle layık oldukları Allah'ın vaadine uygun bir şekilde yükselmeleri gerek veya davalarının yere gelmesini sağlayacağız. O Allah'ın günü hem büyük önemli bir gün, bir zafer, bir üstünlük hem gelecek için de müstesna bir müjdeydi kafirler için de aynı şekilde o hezimet uğradıkları o hezimet tersinden bir uyarı bir korkutma idi İşte bugünleri olmayanların affedilmesi mümkün olan hatalarını affet diyor. nasıldır bu mümkün olan affedilmesi mümkün olan hatalar affedilmesi halinde bu hataları kendilerini İslam'a ve Müslümanlara daha çok yaklaştıracaksa müminlere de gerek duruşları itibariyle gerek gerçekleştirmek istedikleri hayırlar itibariyle güzellikler itibariyle kendilerine zarar vermeyecek yani davalarını geril etmeyecek hususlarda onları affetsinler veya her zaman için şartlar aynı olmadığı için bağışlamanın gerektiği ve cezalandırmanın mümkün olmadığı bir zamanlar da olabilir. O zamanlarda da affetme yolu seçilebilir. Belki cezalandırma o şart ve ortamda daha isabetli olabilirdi ama. Müslümanların imkanları veya başka şartlar bu cezalandırmanın çok isabetli, hikmetli ve yerinde olmadığını ortaya koyacak veya müminler bunu fark edecek olurlarsa af seçeceklerdir. Böylelikle Allahü Teala bu Allah'ın günlerinde onları affetsinler, merak etme affetsinler diyor ey müminler, merak etmeyin siz onları affetseniz bile onlar hak ettikleri cezalardan kurtulamayacaklardır. Li yecziye qaumen bir <gülüyor> mekanin yeksibun. Kazana geldikleri işler sebebiyle Allah böylelikle bir topluluğu bu şekildeki bu şekilde hareket eden bir topluluğun amellerinin karşılıklarını verecektir. 15. ayet-i kerimede de Cenab-ı Allah diyor ki amile salih han li Salih amel işleyen, iyi iş yapan kendisi için yapmış Ve Kötü iş yapan da kendi aleyhine yapmış olur. Summa ila Sonra siz Rabbinize döndürüleceksiniz. Cenab-ı Allah bir manada müminlere özellikle eyyamullah terimiyle bir takım vaatlerde bulunduğu gibi bunu tarihten, kıssalardan, peygamberlerin hayatından, peygamberlerin başından geçmiş olaylardan, hakikatlerden hareketle bir de örneklendirme cihetine gidiyor 16. ayet Kerim Diyor ki Cenab-ı Allah burada Estağfirullah ve laqad atayna bani Andolsun biz İsrail oğullarına kitabı hükmü Buradaki hüküm hikmet olarak da açıklanmıştır. Bildiğimiz anlamıyla yönetim iktidar kitabın hükmünün tatbiki, hükümlerinin uygulanması anlamında da alınmıştır ki Allahu alem bu işaret ettiğimiz ikinci anlam daha açıktır. Ve nübüvveti verdik. Çünkü hikmet zaten nübüvvetin kapsamı içerisindedir. Dolayısıyla hükmün nübüvvetten farklı olması, tıpkı kitaptan farklı olması gibi olması daha uygun görünüyor. Nitekim arkası da yine vavile atıf ama farklı şeyler bunlar. Ve biz onlara hoş temiz güzel rızıklar vermiştik. وَفَضَّلْمَهُمْ عَلَى الْعَالَم۪ينَ Ve kendi zamanlarındaki alemlerden üstün kurmuştuk. Ayet-i Kerime'de kendi zamanlarındaki alemlerden kendi zamanlarındaki alemler kendi zamanlarındaki kaydı yani yok. Ama biz bunu mesela كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّتٍ اُخْرِجَتْ لِنَّاسِ Buna da ümmeti Muhammed'e hitap ediliyor. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz gibi ayetlerin getirdiği kayıtlar dolayısıyla burada müfessirler kendi çağdaşları, kendi çağlarında bulunan alemlerden onları üstün kılmıştık. Alemlere üstün kılmıştık diyor. Şimdi aziz kardeşlerim bu ayet-i aslında dikkat çekici bir tarafı var. O da her bakımdan Mükemmel, belki ütopyacıların hayal edemeyecekleri kadar eşsiz bir yönetimin, bir devletin, bir toplumun ideal unsurları, esasları kaydedilmektedir. Evvela devletin ve toplumun iman ettikleri bir hak kitabı bulunacak. Ondan sonra bunların bu kitabı tatbik edebilecek güç ve iktidarları olacak. el hükm bunu ifade ediyor. Ondan sonra bu hükmün siyaset tarzı belli olacak. Bu da İslam yönetimi için nübüvvet hükmüdür. Nebevi hükümettir. Nebevi yönetimdir. Nebevi siyasetle işleri idare etmektir ve dünyevi imkanların da gerekli dünyevi imkanların da bu kitabın bu hükmün ve bu mübvedin emrinde olması ve onların belirledikleri çerçeve dahilinde gelişmelerin kullanılmaları ve bu yüce maksatlar için istihdam edilmeleri kullanılmaları. O zaman bu esasları ihtiva eden bir yönetime sahip olan bir ümmet, bir topluluk, bir akide sahibi insanlar, grubu ne olur? Çağdaşlarındaki bütün alimlerin üstünde olur. Hepsinden faziletli ve üstünde olur. Böylelikle Kur'an-ı Kerim, de bu kısacık ayet-i kerime ile tarih boyunca insanların özledikleri, samimi insanların, beşeriyetin hayrı için çalışan ve araştıran insanların özleyip arzu ettikleri en mükemmel devletin ana hatları veya temel umdeleri ne yapılmış oluyor? Ortaya konulmuş oluyor. Kitap, hüküm, yani kitabı uygulayacak güç, iktidar ve otorite, nübüvvet, bu güç, iktidar ve otoritenin nübüvvetin kitabı tabi kiata sokması suretiyle en güzel şekliyle uygulanacak, zulümsüz, haksızlık olmadan, birileri kayırılmadan, hak etmeyenlerin hak etmedikleri şeyleri almalarına imkan verilmeden, haklının da hakkını sonuna kadar aldığı, her türlü zulmün ilk fırsatta önünün alındığı ve hak ettiği adil ceza ile cezalandırıldığı bir yönetim. Ebu Bekir radıyallahu anh efendimiz halifeliğe geçtiği zaman bu ilkeyi, bu umdeyi şu müstesna ifadesiyle ifade etmiştir. Burada İslam devletinde, yönetiminde, toplumunda güçlü olmanın neye dayandığını da göreceğiz. Haklı olmak, güçlü olmak için yeterli bir sebeptir. Zalim olmak da adaletin kendisine uygulanacağı kadar güçsüz olması için yeterli bir sebeptir. Yani bütün güçlerinin adalet karşısında eğer zalimse hiçbir kıymet ifade etmeyeceği, zulmünü korumaya yeterli olmayacağı bir vakadır, bir durum. Ne diyor Ebubekir radıyallahu anh? Evvela şu tevazuya bakın. Diyor ki en hayırlınız olmadığım halde başınıza getirilmiş bulunuyorum. Şunu bilin ki diyor aranızda güçlü gördüğünüz kimse yani sizin ölçülerinize göre güçlü kabul edilen birisi. Emri altındaki insanların çokluğu, malının mülkünün fazlalığı vesaire güçlü olmanın bütün sebeplerine sahip olsa bile güçlü kabul ettiğiniz birisi eğer haksız ise haksız ise ondaki hakkı alıp hak sahibine verinceye kadar benim yanımda, benim nezdimde, benim yönetimimde zayıftır. Onun sahip olduğu güçler, haksızca başkasından aldıklarını kendisine mal etmesine ve kendisinde kalmasına asla imkan veremez, sebep olamaz. Unutuyor. Güçlü gördüğünüz bir kimse eğer haksız ise, ondaki hakkı alıp sahibine verinceye kadar benim nezdimde zayıftır. Ha, burada dikkat edin, güçlü olmanın Ebu Bekir radıyallahu anh nezdinde ölçüsü de zengin olmak veya fakir olmak değil. Bunların hiçbirisi şey değil. Hatta yakın akrabası olmak bile değil. Ve buna benzer ne derseniz de. Güçlü olmanın kaynağı hak sahibi olmak. Devam ediyor ve sizin nezdinizde size göre zayıf kabul ettiğiniz bir kimse ki birileri tarafından zayıf görüldüğü için haksızlığa uğratılmış olur. Zayıf gördüğünüz bir kimse eğer haklı ise onun başkasında bulunan hakkını alıp kendisine iade edinceye kadar benim yanımda kuvvetlidir, güçlüdür. Güçlülüğün esası demek ki güç sahibi olmanın, kuvvetli olmanın esası haklı olmaktır. Daha doğrusu hak güçle eş anlamlıdır. Neredeyse o güçlüdür. Hak yoksa güç yoktur. İslam devletinde, yönetiminde, İslam'ın kitabında, İslam'ın hükmünde ölçü budur. ve. Üzerinde dikkatle durulması gereken şu cümleyle o veciz kitabesini bitiriyor. Doğruluk emanettir. Yalan söylemek hıyanettir. Haydi namaza kalkın. Allah'ın rahmeti yüzeyler olsun. Tarih boyunca bir yöneticinin söyleyebileceği en müstesna ifadeler bunlardır. Bunlar bu gibi ifadelerin mutlaka başında yer alır ve yer almayı hak eder. İşte İsrail oğullarına verilen lütufları Cenab-ı Allah bu 16. ayet-i kerimede Evvela kitap nimetini sıralıyor Demek ki güçlü bir ümmet olmanın, bu ümmetin iktidarının sağlam esaslara dayanmasının birinci esası kitaba iman ve kitabın ahkamına teslim olmaktır. Ümmet temiz günümüzde bu kitaba iman ettiğini söylüyorsa bile, bu iman kitabı pratikte, vatıada bu kitaba iman edenlerin gücü, onu hayatlarına hakim kılmak seviyesine gelmemiştir demek. Kitap, bu kitaba göre yapılandırılmış bir hüküm, bir yönetim, ve bu yönetimin uygulamalarındaki kılavuzluğunu yapan nübüvvet ve bir de hoş ve temiz güzel rızıklar neticesinde bütün alemlerden üstün olmak. Bu ayet-i kerime üzerinde düşünürsek ve ümmetin hayatını bu ayet-i kerimeye arz edersek yani ümmetin vakasını bu ayet-i kerimenin hakikatlerine göre değerlendirecek olursak, ümmetimizin mevcut vakasını çok kolay, çok rahat bir şekilde izah edebileceğimize, niçinin nedeniyle bu ümmetin niçin bu vaziyette bu durumda olduğunu anlayıp idrak etmeye yeterli olacağına inanıyorum. Altı kere devam ediyor İsrail oğullarına nimetler. Allahü Teala İsrail oğullarına lütfettiği nimetleri Muhammed ümmeti hak edecek olursa, Aleyhissalatu vesselam'ın ümmeti bunları hak edecek olursa Allah elbette onları insanların hayrı için çıkartılmış bu ümmetten esir gelmeyecektir. Ve atainahum bayyaten min el ve biz onlara emirleriyle ilgili yani yaptıkları yapacakları işlerle ilgili ne yapacaklarsa ona dair apaçık deliller, belgeler verdik, gerekli yolları gösterdik. Onlar bu yolda yürüdükleri sürece söz birliği halinde müttefik idiler ve o zaman Yer yüzünde Allahü Teala onlara Süleyman Aleyhisselam ve onun babası Davud Aleyhisselam'a verdiği düşünülebilecek imkanların çok çok üstünde imkan ve iktidar verdiğini biliyoruz. O zaman bir idiler, yüce idiler ve gerçekten büyük bir alanda hatta bunun da ötesinde pek üstün bir hakimiyet bir imkan verilmiştir ama İsrailoğullarının bu ittifakı yani kitaba imanları kitap istikametinde hükmetmeleri nübüvvetin istikametinde yol almaları ne zamana kadar devam etti? Bu bedeliler kendilerine gelmiş olmakla birlikte anlamsız ve gereksiz ihtilaflara düşmelerine kadar devam etti. Diyor ki Allah ancak ilim kendilerine geldikten sonra kendi aralarındaki kıskançlıktan dolayı ihtilafa düştüler. Birbirlerini çekemedikleri için, birbirlerini çekemediklerinden ötürü bu ihtilafa düştüler. İhtilafa düşmelerinin sebebi bu oldu. O halde Cenab-ı Allah bize şunu söylemek istiyor. İhtilafa düşmelerinin sebebi bizim onlara... İttifak halinde olmaları, birlikte yürümeleri, efendim, e, dünyaya egemen olmaları vesaire hususlardaki bizim onlara verdiğimiz daha doğrusu eksik bıraktığımız sebeplerden ötürü değildir. Biz onların iktidar olmaları için alemlerin tamamına kendi çağdaşlarındaki bütün alemlere üstünlük sağlamaları için gerekli her şeyi verdik. Kitaptı verdik. Hükümdü, yönetimdi verdik, nubuvvetti verdik, rızıklardı verdik, derin temiz ve helal şeylerin rızıklandırılması verdik, üstünlük verdik. Fakat biz bunlarda bir eksik bırakmadık. Onların kendi aralarındaki ihtilafa düşmelerinin sebebi bizim bütün bu hususları sağlamaları için yani alemlerden üstün olmaları için gerekli olan şeylerde bir eksiklik bıraktığımızdan ileri değil. Bundan kaynaklanmıyor. Onlar birbirlerini çekemediler. Ne hususlarda çekemediler? Bunların çok türlü sebepleri olabilir. Çok önemli değil. Önemli olan bu çekememezliğin vaka halinde ortaya çıkmasıdır. O zaman ihtilafa düşerler. İhtilaf da nedir? Ve le teneza'u Birbirinizle çekişmeyin. Bu sefer başarısız olursunuz. Darmadağın olursunuz. Ve gücünüz, manevi gücünüz de maddi gücünüz de kaybolur gider. Karşınızda bulunanlara karşı sizde bir zamanlar gördükleri heybet, sizden çekinmeleri Efendimizin hadisi şerifte Benden önceki peygamberlere verilmemiş olan beş şey bana verildi." derken bunlardan birisi bir aylık mesafeden düşmanımın kalbine korku salındı. Buyruğuyla ifade ettiği o heybet ortadan kalktı mı? Daha doğrusu ihtilafa düştünüz mü? Bu heybet ortadan kalkar. İnne rabbeke yaqdi beynehum yawm el kıyame. ki ma kazu fihi anlaşmazlığa düştükleri hususlarda Allah kıyamet gününde haklarında hüküm verecek. Yahudiler kendi aralarındaki kıskançlıkları gibi kendilerinden başka ümmetlere, Muhammed ümmetine, İslam ümmetine Nebi gönderilmesi, kitap indirilmesini de kıskandılar. Kıskandıkları için İslam'a ve Müslümanlara karşı ta İslam'ın zuhurundan bu yana savaş vermekte Mücadele etmedikler etmekte İslam'a ve Müslümanlara karşı. Çünkü onlar bilirler ki İslam kendilerine hükmederse o zaman onların kelimeleri yücelmeyecektir. Sözleri geçerliliğini kaybedecektir. Dünya üzerindeki hegemonyalarını kaybedeceklerdir. Bundan dolayı İslam'a Müslümanlara karşı kıskançlıkları ve savaşları daimidir. Bizim az önceki 17. ayet kelime ile ilgili ve 16. ayet-i kerime ile ilgili yapmış olduğumuz bu açıklamaları kanaatimizce bundan sonraki 18. ayet-i kerime de teyhit etmektedir. Ve bu ayet-i kerimede daha özlü bir şekilde adeta 16. ayet-i kerimede İsrail'in verilenlere gönderme yapılırcasına bu ümmete de verildiği belirtiliyor. Diyor ki ثُمَّ Sonra biz de seni Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam iş ile ilgili belli bir şeriat üzerinde gönderdik. Belli bir şeriata sahip olarak gönderdik. O halde فَتَّبِعْهَا Bu şeriata tabi ol. Sana indirdiğimiz şeriata Tabi ol onun gereklerini yerine getir. وَلَا Ve bilmeyenlerin hevalarına asla uyma. Ayet-i Kerime'nin şeriatın karşısına hevalı koyduğunu, hevayı söz konusu ettiğini görelim ve buna bir dikkat edelim. Değerli kardeşler, o halde mümin şunu bilmek zorundadır. Her şey ya şeriattır ve şeriata uygundur ya da hevadır ve şeriata aykırıdır Bizim uymakla emrolunduğumuz nedir? Şeriattır. Mümin imanıyla var olandır. İmanıyla var olur, imanıyla varlığını sürdürür. Hayatı onun uğrunda yaşamak, onun uğrunda gerektiği yerde gereken fedakarlıkları yapmakla geçer. şeriata sahip olmak ve bu şeriata uyma emrini yerine getirmek ancak bununla mümkün olur. Mümin, Hiçbir zaman bu şeriatın kendisine teklif ettiği en ufak ayrıntısına varıncaya kadar nizamın dışında asla bir alternatif aramaz. Çünkü bu şeriatın dışındaki ilk adımın adımla birlikte hevanın uçurumlarına yuvarlanılacağını bilir. Ve Allah hevanın arkasından gitmemeyi emretmektedir. Aynı ayet Ayetin yarısı şeriata uymayı emrediyor, öbür yarısı hevaya uymamayı emrediyor veya şeriata uymak yoksa hevaya uymak vardır diyor. Ve heva ise kime ait olursa olsun o heva sahipleri bilmeyen kimselerdir, cahililer. Başta vahyin cahiliyse bütün hakikatlerin cahili derdi. Ve la tettebi' ehvâ Bilmeyenlerin hevalarına asla uyuk. Peygambere verilen bir emir, bir ümmetin nebisine verilen bir emir aynı zamanda onun ümmetine de tevcih edilmiş, yöneltilmiş bir emirdir. Dolayısıyla bizlerin de Resulüne Cenab-ı Allah'ın verdiği, lütfettiği, rahmet olarak indirdiği Resulüne uymayı emrettiği şeriate müminlerin de tabi olmaları gerekir İman ediyorsan şeriata tabi olacaksın. Başka bir yolu, yurda mı yoktur bu işin? İnnehum leyugnu min Allahi şey'a Onlar yani bilmeyenlerin o hevalarına uyduğun o bilmezler hevalarına uyman neticesinde sana gelecek olan azabı önlemekte sana hiçbir fayda sağlayamazlar. Çünkü onlar, ayet-i kerimeyi mümkün mertebe lafzı manasıyla söyleyecek olursak bu bölümü, çünkü onların Allah'tan geleceklere karşı sana asla bir faydası olmaz. Yani ifadede hasfedilmiş ibareleri mümkün mertebe açığa çıkarmaya çalışacak olursak, faraza Ey Ersan, o bilmezlerin hevalarına uyarsan. Şunu unutma ki geçmişte vahyi bırakıp bilmezlerin hevalarına uyanları azaplandırdığımız gibi seni de azaplandıracağız. Ve o zaman bu bilmezlerin bizim azabımıza karşı Allah'tan sana gelecek azaba karşı hiçbir faydaları Olmayacaktır. بَعْضٌ Şüphesiz zalimler birbirlerinin velisidirler. Bu bir sünnettir. ilahi sünnettir. Kuşlar hem cinsleriyle beraber uçarlar dedikleri gibi. kargalar, akbabalar hem cins leş kargaları, emciz. buna karşılık rahmet getiren, müjde getiren ilahi buyruklara da ve bu buyruklara uyanlar da birbirleriyle beraber girer. Zalimler birbirlerinin velileridir. Burada zalimler ile önceki ayet-i kerimede hevalarına uyulmaması emredilen bilmeyenler bilmezler adeta aynı kimselerdir. Bunlar birbirlerinin dostları, velileridirler. Onlar birbirlerinin dostları oldular ve her zaman için bu bilmezler, bu zalimler çoğunluğu teşkil ediyorlar. Azınlıkta kalan fakat haklı oldukları için, hakkı takip ettikleri için, hakkı temsil ettikleri için güçlü olan bu azınlığın velisi kimdir ve güçlerinin kaynağı nedir? Vellahu veliyyül muttakîm. Allah takva sahiplerinin onların yar ve yardımcısıdır dostudur onların işlerini çekip çevirmeyi üstlenendir onların sıkıntılarını gidermeyi tahvit edendir onlar Allah'a karşı samimi oldukları sürece Allah'ın da kendileri üzerindeki himayesini devam ettireceği kendi üzerlerindeki himayesini devam ettireceğini vaat edendir. Onların velisidir. Takva sahiplerinin velisidir. Niçin? Çünkü müttakiler Allah'ın sakınılmasını, uzak kalınmasını emrettiklerinden uzak kalırlar. Yapılmasını yerine getirilmesini istediği şeyleri ne yaparlar? Yerine getirirler. Böylelikle Allah'ın dostları da takva sahipleri de birbirlerinin yeryüzünde birbirlerinin velisi ve kalimde ve onların da üstünde hepsinin de velisi Cenab-ı Allah'tır. allah Teala takva sahiplerinin velisi olduğuna göre onlara yardım edecek, onlara zafer verecek, zafere kavuşturacak, onların doğru yolda istikamet almalarına yardımcı olup yollarını aydınlatacak olan doğrudur. Bu ayet-i kerime az önce biz sana bir şeriat verdik 18. ayet-i kerimede denilen bu şeriatın kaynağı ile ilgili bir nitelemedir. Bu kitap var ya bu Kur'an İnsanlar için bakın sebebi Cenab-ı Allah zatın kendisi gibi zikretmiştir. Yani basiretlerini açan, basiretlerinin açılmasına sebep olan bir kitaptır. Bu insanların basiretlerini açandır. Onların etraflarını, olayları, eşyayı ve değerleri, kainatı, her husustaki malumat ve kanaatlerini imanlarını, hükümlerini, yargılarını masiretli bir şekilde ortaya koymalarını ve bunlara sahiplenmelerini sağlayan bir kitaptır. Bu kitabın kılavuzluğu olmaksızın doğruyu görmeye imkan yoktur. Bu kitabın aydınlatıcılığına dikkat etmeden ve onun gösterdiği şekilde eşyayı olayları değerleri hadiseleri olanı biteni onun gözüyle görmeden basiret sahibi olmaya imkan yoktur. Ve bu Müslümanların tekelinde de değildir. Ondan istifade etmek isteyen herkes için bu kitap bir basiret kaynağıdır. Bir değil basais sonsuz basiretler. Her konuda basiret unsurudur, basiret veren bir unsurdur.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 Bunlar bundan istifade etmesinin yollarını aramamadırlar. Hem basiretlerini açar bütün insanların yeter ki onun gösterdiği gibi görmeye çalışsınlar. Ve hidayettir ve huden ve rahmettir. Evet bütün insanlar için basiret ama bundan kim istifade edebilir? Onun hidayetinden de basiretlerinden de Rahmetinden de kimler içindir? Kesin bir inanç ve kanaat sahibi olan bir kavim için bu kitap, insanlar için bir basiret, bir hidayet ve bir rahmettir. İman gerçekten insanın imanının hedeflerine ulaşabilmesi için imanın hedeflerini elde edebilmesi ve oraya doğru yol alabilmesi için gerçekleşmesi gereken birinci şarttır. Evvela sen bu kitabın senin basiretlerini açacağına, senin için bir hidayet yani doğru yolu gösteren bir kaynak, bir rahmet menbaı, rahmet pınarı olduğuna kesin olarak inanmam lazım. Bu kitaba güveneceksin. Bu kitabı güvenmedin mi başka arayışlara girersin. Başka ideolojilerin, başka inançların, başka değerlerin dipsiz uçurumlarına yuvarlanırsın. O halde evvela bu kitaba ve bu kitabın muhtevasının hayata intikal edilmesi halinde, ettirilmesi halinde nelerin değişeceğini ve nelerin mükemmel bir hal alacağının farkında olunması lazım. Bu halde tıpkı Nisa suresinde belirtildiği gibi amenun, Ey iman edenler iman ediniz. Şunlara şunlara diye iman esaslarsın. Yani imanlarınız daima diri olsun. Bu kitaba imanınız, bu kitabın belirttiği hakikatlere inancınız ve yakınınız daima taktaze diptiri olsun. Diptiri olsun. Hayata ve olaylara bu imanınızın size kazandırdığı basiret nuruyla bakınız. O perspektifle görünüz. Gördüğünüz Vaka eğer bu kitabın istediği vakıa değilse onu o kitabın istediği vaka haline getirmek ve oraya dönüştürmek için yine bu kitabın size gösterdiği yol ve yöntemleri takip ederek hayatı değiştirmekle memursunuz. Vazifeniz budur. Sure Mekki bir sure ama müminleri ifade yerindeyse öyle bir güçlü bir iman, azim ve geleceğe ifade ise adeta fırlatılacak bir roket gibi öyle bir dolduruyor ki, öyle bir ifade yerindeyse müstesna niteliklerle donatıyor ki, bunları mümin hissettiği zaman adeta bütün beşeriyete haykırırcasına ya bu hakikatler bana da yeter size de yeter ben bunlardan yararlanmak mutluluk ve bahtiyarlığına sahip olduğum gibi siz de sahip olun çünkü ben sizin bu hakikatlere sahip olmanızı kıskanmam zira Hak öyle bir membadır ki ondan içildikçe bir şey eksilmez. Aksine ondan içenler arttıkça beslenenler çoğaldıkça o da daha bir coşkun, daha bir gür akar. Rahmeti daha çok etrafa yayılır. Bundan sonra Cenab-ı Allah bir başka şekilde özellikle bu kitaba tabi olanların sebatını artırmak bu kitaba uzaktan seyirci duran ve hatta onun karşısında yer alanları da uyarmak için bir karşılaştırma yapıyor. Hatırlatıyor. Ve Aynı zamanda bu karşılaştırmayı yapmak gücüne yalnız kendisinin sahip olduğunu da ima ediyor. Diyor ki Estağfirullah 21. ayet-i kerime Kötülükler kazanıp duran kimseler sanıyorlar mı ki اَنْ نَجْعَلَهُمْ كَلَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمْلُ الصَّالِحَاتِ سَوَامْ مَحْيَهُمْ وَمَمَاتُونَ Kendilerini, hayatları ve ölümleri eşit olacak şekilde iman edip salih amel işleyenlerle eşit tutacağımızı mı zannediyorlar? O günah işleyip duranlar, kötülükleri işleyip duranlar, kendilerini hayatları ve ölümleriyle eşit olacak şekilde salih amel işleyen iman edip salih amel işleyenlere eşit kılacağımızı mı zannediyorlar? Öyle zannediyorlarsa <Sessizlik> onların verdikleri bu hüküm çok kötüdür. Böyle bir şey olur mu? Bu adalete sığar mı? Hayatlarında da eşit olmazlar. Ölümlerinde de eşit olmazlar. Eğer bu hayat dünya hayatı ise dünya hayatlarındaki duruşları imanın insana verdiği huzur ve itminan ile öbür tarafta inkarın insana hiçbir şekilde mutluluk vermeyen bir hal olması noktasında aralarında fark olacaktır ve başka hususlarda. Mümin yaptığı iyiliklerin zevkini duya duya daha çok iyiliklere yönelir. Kafir de hırsının esiri olun olarak elde ettikleriyle hırsı neticesinde hırsı kamçılanır. ve bu kamçılanan hırs ifade edilirse. Bir kölenin sırtında şaplayan kırbaçlar gibi onu sadece meşakkatle izlediği yolda kendisini daha çok izlemeye, o yola devam etmeye mecbur edip mutsuzluğunu artırmaktan başka bir iş şey yapmaz. Kötülükler işleyenlerin bunun farkında olup olmamaları da çok bir şey değiştirmez. Çünkü bazı insanlar daha doğrusu batıla, köle olacak kadar bayağı bir ruha, adi bir ruha sahip olanlar tıpkı efendim pislik böceğinin pislikten hoşlanması gibi kötülükler işlemekten zevk alırlar. Eğer bizim bu kötülük işleyenleri iman edip salih amel işleyenlerle ölümleri ve hayatları itibariyle eşit kılacağımızı zannediyorlarsa يحكمun, bu verdikleri hüküm çok kötüdür. Bunları bizim eşit kılmamız hakka aykırıdır. Dolayısıyla Allah'ın gökleri ve yeri yaratmasının esası, teşkil esasını teşkil eden adeta yer ve göğün mayasıyla yoğrulmuş bulunan hakka aykırıdır. Onun için Cenab-ı Allah bir sonraki ayet kelimede şöyle buyuruyor. وَخَلَقَ اللّٰهُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضَ hak <بِالْحَقَّة> Allah gökleri ve yeri ile yaratmıştır. Dolayısıyla gökler ve yer kapsamında bulunan bu iyilik işleyip salih amel işleyenler, iman edenler ile kötülük işleyenler bir olması göklerin ve yaratılışın mayasında bulunan hak ile örtüşmez diyor. Onu ima ediyor ayet-i kerime. وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَيُلَّهُ Ayet-i kerimelerde öyle müstesna bir ifade ise vahiy örgüsü var ki çok çok ciddi, çok yani e, Materyalist bakış açılarından çok farklı bir yaklaşımdır. Bakın, insanların amelleri ile gökler ve yerin yaratılışı hemen birbirleriyle karşılaştırılıyor. Adeta iç içe oldukları anlatılıyor. Ondan sonra veli tuca kullu nefsin bir kesebet ve netice itibariyle her bir nefse kazandıkları neyse onun karşılığı verilecektir. Ve, hum la ve onlara o karşılıklar verilince asla zulüm yapılmayacaktır. Yani iyi ve salih amel işleyenlere amellerinin karşılığı az verilmek suretiyle, kötülük yapanlara da hak ettikleri cezasının fazlası verilmek suretiyle ne yapılacaktır, ne olmayacaktır? Zulüm. Sümüm yapılmayacaktır. Bakınız İsrail oğulları örneğinden dersimizin başında gördüğümüz İsrail oğulları örneğinden itibaren buraya kadar aynı şey devam ediyor. 18. ayet-i kerimede Cenab-ı Allah bilmeyenlerin hevalarına uyma diyor. Burada da 23. ayet-i kerimede şimdi göreceğiz. Hevasını ilahı edineni gördün mü buyur? Demek ki heva peşinden gidilecek olursa insan tarafından zulmün en büyüğü olan şirke kadar götürür ve hevasını olması gereken hak ilahı yerine oturtur. Bu da zulmün en büyüğüdür. İnneş şirke ve zulmün azim. sürpriziz şirk en büyük bir filmdür. Diyor ki ayet-i kerime bakın 23. ayet-i kerime çok üzerinde durulması gereken ve bugün beşeriyetin en büyük musibetine de parmak basan bir ayet-i kerime Estağfirullah Efer <gülüyor> aytemen itteheze ilahehu hevâ ve adallahu allahu alâ ilmin ve khateme ala sem'ihî ve kalbihi ve ceala ala basarihi dışarı ve yazıbillah fümen yehdihi min ba'dillah ve felâ şimdi diyor sen kendi hevasını kendisine ilah edinip Allah'ın da bilgiye dayanarak kendisini doğru yoldan uzaklaştırdığı kulağını ve kalbini mühürlediği Gözüne perde indirdiği kimseyi gördün mü diyor. Böyle birisini hiç görünün mü? Ey ne kadar çok bunlar. فَمَنْ يَهْدِيهِمْ اِنْ بَعْدِ Allah'tan sonra Allah'tan başka buna kim hidayet verebilecektir? verebilir diyor. siz hiç öğüt ve ibret almaz mısınız? Bu ayet-i Allah'tan başka ilah edilen ve özellikle de hevasını farkında olsa da olmasa da ilahı edinen kimseleri anlamak, onların ruh hallerini analiz etmek, tahlil edebilmek için çok büyük bir anahtardır. Gönül arzu eder ki Artık buna psikoloji mi dersiniz, başka bir şey mi dersiniz bilemiyorum. Bu hususları gerçekten inceleyecek, üzerinde duracak bu alanda özel çalışan insanlarımız var. İman ve küfür psikolojisi. Kur'an-ı Kerim'in verileriyle, ki tecellileriyle ayetlerin incelenmesi ve bunun vaka ile örtüştüğünün anlaşılması ve ortaya konulması kanaatince yapılabilirse Kur'an'ın bu gibi ayetlerinin anlaşılmasına çok büyük katkıları olacaktır. Ha bunlar zor işler. Veya bir takım insanlara günümüz insanına gördükleri eğitim İslami istikamette olmadığı için özellikle diğer sosyal bilimleri kastediyorum, bunların çok zor olduğunu söylüyorlar. Vaktiyle özel bir alanda psikolojinin de özel bir dalında doktora yapan bir kardeşimize iki üç tane dil de biliyordu Ne yaptığını bize anlatınca dedim ki hayırlısıyla doktoranı bitir, ondan sonra da işte. Bu açıdan Kur'an-ı Kerim'e, Sünnet-i İslam'ın hakikatlerine eğilme fırsatını bu. Ve bu konuda bizleri, Müslümanları aydınlat ve sen bu konuda katkı yapacaklardan sonradan arkandan gelecek veya seninle beraber yürüyecek binlerce kişiden belki bir kişi olmalısın. Bunun üzerinde çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bir uzun uzun konuştuktan sonra dedi ki yani siz bize diyorsunuz ki alanını tamamladıktan sonra Arapçayı da bir daha güzel öğren. Benim şu anda Arapçam sizin dediğiniz için yetersizdir dedi. Arapçayı da çok iyi öğren. Şunu da çok iyi öğren. Bunu da çok iyi öğren. Dedim, ya bunların hepsini senin bilmene gerekmeyebilirsin. Daraldığın yerden bu işin uzmanlarından yardım al. Yok hocam dedi biz bu işi yapamayız. Kestirip at. Eh inşallah başka kardeşlerimiz bu işi bizi duyan ve duymayan Allah'ın kalplerine bırakacağı veya başkalarının kendilerine hatırlatacağı bir şekilde bu güzel işler üzerinde çalışanlar olur. Bunlar üzerinde çok durulması icap ediyor. Kana atınca acizane böyle düşünüyor. Yani Allahü Teala'nın kendi hevasını ilahı edinen kimse. Bu yaptığının bir cezası olarak yani onun işlediği ameller ilme rağmen ve adallahu allahu ala buradaki ilme rağmen, onun ilmine rağmen ve Allah'ın ilmi böyle olmakla birlikte diye tefsir edilmiştir. O ilim sahibi olduğu halde Allah onu... Saptırır diyor. Niçin? Çünkü hevasına uyduğu için. Veya Allah onun tıynetini, mahiyetini, tutumunu, hal ve gidişini bildiği için doğru yoldan saptırdığı diye de anlaşılmıştır. Bundan dolayı netice itibariyle ilme rağmen sapıyor. Bunun karşılığı, bunun arkasında kulağı mühürleniyor, hakkı duymaz oluyor. Kalbi mühürleniyor, hakkı idrak etmez oluyor. Ve gözü perdeleniyor, hakkı göremez, düştüremez oluyor. Şimdi bu durumda olan birisini Allah'tan başka birisine, Allah'tan başka kim hidayet verebilir? فَمَنْ يَهْدِهِ مِنْ بَعْمِلٰهِ اَفَلَا تَذَكَّمُونَ Siz hiç koyu almaz ibret almaz mısınız? 24. ayet-i kerime, Hevalarını, ilahları edinenleri zikrettikten sonra onların hayata bakışlarını, ölüme bakışlarını dile getiriyor. Şu anda bugün bir koptimiz sona erdiği için Efele Tezekkerun üzerinde kısaca duralım. Siz artık bu olayları iyice teşekkür edip üzerinde durmayacak mısınız? Niçin olmuyorsunuz? Niçin bunlar üzerinde gerekli öğütleri gerektiği gibi durarak alınması gereken öğütleri alınıyor? Bugün beşeriyet maalesef hevasını ilah edinerek türlü türlü dalaletin türlü dehlizlerinde gayyalarında uçurumlarında helak olmakla karşı karşıyadır. Bunları Allah'tan başka kim hidayet verebiliriz? Bunu şöyle de anlayabiliriz. Bunları ancak Allah'ın hidayeti olan İslam bu hallerinden kurtarabiliriz. Yoksa siz bir şey yapamazsınız bunlarla uğraşmayın anlamını çıkarmak kanaatince Müslümanın İslam'ı diğer insanlara ulaştırma mükellefiyetini zedeleyen bir yorum olur. O halde Allah'tan başka O'na kim hidayet verebilir? Elbette hidayet Allah'ın elindedir. O'nu öylece kabul etmekle birlikte ancak Allah'ın hidayetini gördüğü takdirde, Allah'ın hidayetini biz O'na ulaştırdığımız takdirde ve O bunu kabul ettikten sonra yola ulaşabiliriz. Allah'ın hidayetinden başka bir yola gitmekle hidayet bulma şansı yoktur. Hiç öğüt almaz, ibret almaz mısınız? Yüce Rabbimiz bizleri hidayetinden gerektiği gibi istifade eden ve bu hidayetten asla uzaklaşmayan, son nefes dahil olmak üzere bu hidayet üzerinde sebat gösteren, öğüt alan, ibret alan kullarından eylesin. Cenab-ı Allah'ın rahmet ve bereketi hepinizin üzerinde olsun. Allah'a emanet olun. Kısmetse evimizdeki ders 24. ayet-i devam ederiz inşallah.